Amerika'daki Ulusal Kar ve Buz Verileri Merkezi'nin verdiği bilgiye göre Kuzey Kutup Denizi'ndeki buzlu alanın 1979'dan itibaren alınan uydu kayıtlarından bu yana hiçbir Haziran ayında bu kadar küçülmediği tespit edildi. Araştırmaya göre deniz buzu geçen Haziran ayında günde ortalama olarak 88 bin kilometre küçüldü. Normalde Haziran için ortalama erime hızı ise günde yaklaşık Olarak 53 bin kilometre kare yani çok daha küçük. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF bu gelişme yüzünden Kuzey Kutbu Denizi'ndeki kutup ayıları için endişeleniyor. Ve özellikle de Kanada'nın Churchill bölgesindeki Batı Hudson Körfezi'ndeki kutup ayılarının durumu tehdit ediyor. Bu bölgede şu sıralar gün içinde hava sıcaklığı normalde 12 derece olması gerekirken 17 derece yani 5 derece daha fazla. Tahminlere göre kutup ayıları değişen iklim koşulları yüzünden neredeyse 160 gün aç kalmak zorunda. Oysa ayılar bu kadar uzun bir açlık dönemini atlatabilecek durumda değil. Bazı ayılar buzun bu erken erimesi yüzünden bu yıl şimdiden 18 gün daha fazla aç kalmış. Eğer sular geçen yıl gibi geç donarsa ayıların birçoğu hayatta kalamayacak. Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Profesör Dr. Bülent Topka'ya deterjan üreticilerinin Avrupa'da yüzey sularında canlıların yok olmasına neden olabilecek fosfatı kullanmamalarına rağmen Türkiye'deki Aynı marka deterjanları fosfatlı ürettiklerini öne sürdü. Fosfatın sulak alan ekosistemlerini bozarak burada yaşayan kuş, balık ve diğer canlıların azalmasına da yok olmasına neden olabileceği dile getirildi. Yapılan analizlere göre evsel arıtma atık su tesislerine giren suda bulunan fosfatın yaklaşık %50'si deterjanlardan kaynaklanıyor. İtalya'da da benzeri bir tespitin yapılmasının ardından fosfat kullanımı tamamen yasaklanmış. Topka'ya binlerce arıtma tesisine maliyeti çok yüksek olan fosfat uzatma tesisi yapacağımıza Avrupa ülkelerinde de olduğu gibi fosfatsız deterjan üretelim ve kullanalım dedi. Bu çok daha ekonomik olacak ve aynı zamanda göllerimizi, sularımızı koruyacak canlıların yok olmasını engelleyecek. Onun için fosfatların deterjanlardan uzaklaştırılması konusunda acilen gerekli olan düzenlemelerin yapılması, kanunların çıkartılması, yönetmeliklerin değiştirilmesi gerekiyor. Hiçbirimiz Fosfatlı deterjan şu andan itibaren kullanmamalıyız. CHP nükleer santral yasasının iptali için anayasa mahkemesine başvuruyor. Partinin kapalı grup toplantısında başvurular için milletvekillerinden imza toplandı. Daha önce Greenpeace'in de belirttiği gibi Akkuyu nükleer güç santraliyle anlaşma konusunda bir ihale anlaşmasının anayasanın 90. maddesinin uluslararası anlaşmalara verdiği üstün statüden yararlanmak için uluslararası anlaşma haline getirilerek Denetim dışı bırakıldığı iddia edilecek. Bunun hukuk devletine, idarenin tüm yargı ve işlemlerinin yargı denetimine tabi olması ilkesine aykırılık teşkil ettiği savunulacak. İran'ın nükleer programı son 12 ay içinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle yavaşlama sürecine girdi. Bu durum batılı istihbarat kurumlarının Tahran'ın nükleer silah sahibi olma çabalarını bozuk mal ile sabote etmiş olabileceği düşüncesini doğurdu. New York Times 2004 yılında İran'a donanım sağlayan İsviçreli bir şirketin CIA tarafından İran'a hatalı donanım tedarik etme konusunda ikna edildiğini yazmıştı. En son 2008'de de hükümet bozuk donanım sattığı gerekçesiyle İranlı bir iş adamını idam cezasına çarptırmıştı. Evet, Meksika körfezindeki korkunç petrol sızıntısının büyük bir ihmalden kaynaklandığı iddiaları güçleniyor. Petrol platformunda çalışan bir elektronik mühendisinden alınan bilgiye göre platformdaki alarm sistemi patlamadan birkaç hafta önce işçiler yanlış alarm yüzünden uyanmasın diye devre dışı bırakılmış. Bu alarm sistemi çalışır durumda olsaydı patlamadan önce platform çalışanları en kötü ihtimalle olay yerinden uzaklaşacak ve böylece 11 kişinin ölmesi engellenmiş olacaktı. Alarm sisteminin aciliyeti haber vermek dışında bir başka özelliği ise motor odalarındaki hava menfezlerini otomatik olarak kapatması. Eğer alarm sistemi çalışsaydı bu işlevi de görecek, kapanan hava menfezlerinden içeriye doğal gaz girmeyecekti. Zira yaşananların doğal gazın içeri girmesi sonucu motorların giderek daha hızlı çalışmaları ve daha sonra da patlamalarından kaynaklandığı uzmanların ortak görüşü. Bir başka petrol felaketi Çin'in kuzeydoğusundaki Dalyan Limanı bugünlerde Meksika körfezini aratmıyor. Çin tarihinin bilinen en büyük petrol sızıntısının yaşanmasının ardından liman kentinin yerlileri herhangi bir koruma olmaksızın yaraları salmaya çalışıyor. Destek amaçlı bölgede bulunan Greenpeace, yerli halkın bölgede tehlikelere karşı hiç uyarılmadığını, sızıntının uluslararası sulara karışması halinde ise yeni ve daha büyük bir çevre felaketinin yaşanacağı belirtildi.